صلاه الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره انا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Rahimahullah'ın telif ettiği rivayet kitabı olan El-Sahih El-Musned adlı halk arasında, insanlar arasında Sahih-ül Bukhari olarak bilinen bu mübarek hadis kitabının Kitab-ul İ'tisam bil Kitab-i Vessunneh Kitab ve Sünnet'e bağlanma kitap ve Sünnet'e tutunma bölümünü okuyoruz Bu bölümün Son bablarına geldik, son bölümlerine geldik. Kitabul Etisam bil Kitabı ve Sünne. Kitap ve Sünnete sarılma, Kur'an ve Sünnete sarılma faslı bölümünden sonra bu kitabın son faslı olan Kitabut Tevhid geliyor. Hatırlarsanız bunu ifade etmiştik daha önceden. Yani İmam Bukhari rahimahullah bu Sahih adlı kitabına Kitabı Bed'il Vahy Vahyin başlangıcı Vahyin başlangıcı kitabıyla Faslıyla başlıyor Bu Mübarek kitabını neyle bitiriyor? Kitabu Tevhid Kitabu Tevhid Tevhid faslıyla Tevhid kitabıyla bitiriyor Yani burada İmam-ı Kâhari şuna işaret ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatının tümü Tevhide davet olmuştur. Sıraladığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini öncelikli olarak sıraladığımız zaman baktığınızda hayatının ilk bölümünde Mekke döneminde uzun bir süre insanları henüz daha namaza, henüz daha oruca, henüz daha hacca, henüz daha zekat vermeye davet etmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevhide davet ettiğini görüyoruz. Yani ilk günden itibaren, peygamberlik geldiği ilk günden itibaren Mekke'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uzun bir süre insanları tevhide davet ediyor. Ardından aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ediyor, Medine'ye göç ediyor. Medine'de de uzun bir süre, on yıl boyunca insanları tevhide davet ediyor. Tevhidin dışında artık Medine'de insanlara bazı ibadetler Fars kılındığı için o ibadetleri yerine getirmelerini de davet ederken ama yine temelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti tevhide oluyor. Aleyhisselatü vesselamın tavırlarına, davetine, verdiği tepkilere baktığınız zaman hep tevhid merkezli. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkhi bir konuda hata yapıp gelen sahabelere koyduğu tavırla, verdiği tepkiyle, verdiği karşılıkla tevhidi konuda sıkıntılı olacak, yanlış olacak kişinin kalbini Allah'tan başka bir şeye yönlendirecek bir e, sahabeden birisinin bir hareket, bir eylem, bir fiilini görürse aleyhissalatü vesselamın tepkisi, tavrı daha farklı oluyor. Yani bakıyorsunuz ki sahabelerden <gülüyor> bir tanesi Ammar ibn Yasir radıyallahu anh cunup oluyor yolculukta bir seferde eee abdest alacak su yok teemmüm alması lazım tabi cunup olmadık, cunup olduğundan dolayı cunupluktan dolayı teemmümün ancak toprakta böyle debelenerek takla atarak toprakta böyle yuvarlanarak alınacağını tahmin ediyor iştahat ediyor böyle bir hatalı iştahatta bulunuyor toprağa yatıyor toprakta diyor ki Ammar bin Yasir radiyallahu anh bir hayvanın Toprakta kumun içinde oynadığı gibi, debelendiği gibi. Ben de diyor ne yaptım? Toprağın içinde debelendim, yuvarlandım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim, haber verdim. <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam e, diyor ki Ammar ibn Yasir'e, sana diyor elini toprağa vurup, şöyle elini bir toprağa bir kere vurup, yüzünü ve elini ne yapman yeterdi? Mes yeterdi. Bu kadar. Yani bir yanlış yapılıyor. Yapılan yanlış ibadet ahkamı ile alakalı. Ve Allah Resulü Aleyhisselam sana diyor böyle yapman yeterliydi. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanında bir sahabe geliyor. Bu sahabe koluna bir ip bağlamış. Koluna bir ip, basit bir ip bağlamış. Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda Aleyhisselatü Vesselam onu görüyor. Diyor ki bu nedir? Bunu neden bağladın? Sahabe diyor ki minel, minel vahine, vahine böyle. Ee, i̇nsanların elinde, kolunda çıkan bir rahatsızlık, bir hastalık. Bu hastalığı, bu bağlanan iple iyileşeceğini zannediyorlar. Yani bu ipin bir faydası olduğunu tahmin ediyorlar. Bu itikatla, bu inanışla e, cahiliye Arapları ne yapardı? E, o dönemin Arapları kollarına ip bağlıyorlar. Bu ip diyor ki fayda veriyor. Halbuki yani e, denenmiş, faydası olan bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şayet diyor bu ip senin kolundayken ölürsen bakın şimdi tepkiye şayet diyor bu senin kolundayken ölürsen ebediyen diyor felaha eremezsin yani cennete giremezsin şimdi bir tarafta Ammar ibn Yasir'e verdiği tepkiye bakın, bir tarafta da koluna böyle basit bir ip bağlayan sahabeye verdiği tepkiye bakın birisi tevhidle alakalı olduğu için aleyhissalatü vesselam şiddetle ne yapıyor? Bir tepki veriyor, tepki gösteriyor. Biliyorsunuz Zat-ı Envat meselesi var. ağacın Ağacı var. Müşriklerin silahlarını, kılıçlarını astığı bir ağaç. Oraya müşrikler ne yapıyorlar? Silahlarını asarak bir bereket umuyorlar. Bu ağaca bir kutsiyet atfediyorlar. Müslümanlardan da yeni Müslüman olanlar savaşa böyle gelmişler. Cahiliyeden yeni çıkmışlar. Müslüman olmuşlar. <gülüyor> Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onların bir Ağacı olduğu gibi, zatı Envat'ı olduğu gibi silahların astıkları bir ağaç. Bize de ne yap? Belirle. Biz de asalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen sert bir şekilde diyor ki Subhanallah. Allah'ı tesbih ediyor. Diyor ki İnna Bunlar sizden öncekilerin yaptığı insanların yürüdüğü yolların aynısıdır. Ne diyor? İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a söylediği sözün aynısını söylediniz. Ne dedi İsrailoğulları Musa'ya Aleyhisselam'a? اِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَالَهُمْ آلِهًا İsrailoğulları'nın sözü şuydu. E, onlara e, onların ilahları olduğu gibi ibadet Allah ile birlikte ibadet ettikleri birçok ilahları olduğu gibi bizlere de ilahlar tayin et. İsrailoğulları Musa'ya böyle diyor. Tek bir ilaha diyor. E, yetinmiyorlar. Yani Allah-u Teala'ya ibadetin tek başına ona yapılmasını yetinmiyorlar. Diyorlar ki bize de ilahlar ne yap? Getir. Peygamberimiz de sahabelerden bazılarının yeni Müslüman olan İslam'a yeni girmiş, tanışmış olan sahabelerin bu isteğine peygamberimiz nasıl bir tepki veriyor? Böyle bir tepki veriyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle çok kesitler var. Tevhidle alakalı. İşte biliyorsunuz bu dünyadan ayrılmadan önce son söylediği sözlerden bir tanesi ne? لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ Nasara. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin mescidlerini ne yaptılar? Kabirlerini mescid edindiler. Bakın lanet okuyor Allah onlara diyor lanet etsin. Allah onlara lanet etsin. Yaptıkları şey ne? Yaptıkları şey peygamberlerinin kabirlerini mescid edinip Allah'a ibadet ediyorlar. Yani mescitler bina etmişler ama bu mescidleri peygamberlerinin kabirlerine bina etmişler. Türbe yapmışlar. Orada allah Teala ibadet ettikleri için Allah Resulü Aleyhisselam lanet ediyor onları. İşte tevhid bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve kendinden önce gelmiş bütün peygamberlerin hayatında önemli bir konu. En önemli konu. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamber zikrediliyor bizlere? 25 tane peygamber zikrediliyor. Bunların kavimlerini ilk çağırdığı, sürekli davet ettiği, sürekli ısrarla çağırdığı, gece gündüz davet ettiği konu tevhid. Ardından her kavmin bir problemi var. O probleme davet ediyor. O problemin çözülmesine davet ediyor. Lut Aleyhisselam kavmini önce Allah'a ibadete davet ediyor. Ardından bu yapmış oldukları lutilik denen kötülüğü bırakmaya davet ediyor. Birçok böyle peygamberlerin neyi var? Kavimleriyle mücadeleleri var. Hepsi tevhid olmuş. Hepsi tevhide davet olmuş. İşte İmam Bukhari Rahimahullah da bu Es-Sahih adlı kitabında Sahihinde kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadan ayrılmadan önce bitirdiği en son söylediği sözlerden olan tevhid ile bitiriyor. Kitabu't-Tevhid. Kitabu't-Tevhid'den önce ise bu şu anda okumuş olduğumuz hadislerini okuyup anlamaya çalıştığımız İmam Bukhari, Kitabul İhtisam bil Kitap ve Sünnet, Kitap ve Sünnete Sarılma babıyla eee Tevhid'ten tevhidden önce bizlere ne yapmış? Bu kitabı sunmuş. Bu kitabın önemi Yani bu faslın önemi. Kur'an ve sünnete sarılırsak, Kur'an ve sünnete tutunursak, hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa eren insanlardan oluruz. Eğer Kur'an ve sünnetten yönümüzü çevirirsek, kendimize başka bir şeyler aramaya kalkarsak, dünyada da sapıklığa, dalalete düşeriz. Ahirette de ateşi hak eden kişilerden oluruz. Bugünkü konumuz, Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem La tes elu ehlel kitabi an şey Nebi aleyhissalatu vesselamın şu sözü İmam Buhari bazen Bab başlığı olarak Yani konuyla alakalı başlık atarken Kendisi içtihadını zikrediyor Kendi görüşü hadisten ayetten hadisten anladığı Anlaşılan içtihadı zikrediyor Kimi zaman direkt hadis koyuyor. Burada olduğu gibi. Diyor ki, nebi. nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? La teselu ehlel kitâbi an şey'in. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Ehli kitaba, kim bu Ehli kitap? Yahudiler ve Hıristiyanlar. Onlara hiçbir şey sormayın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere böyle buyuruyor. Yahudi ve Hristiyanlara hiçbir şey sormayın. Yani halbuki Yahudi ve Hristiyanların elinde ne var? Bir vahiy kalıntısı var. Değil mi? Yani bugün işte ellerinde bulunan Tevrat, İncil, kitap mukaddes dedikleri şey. Geçmiş dönemlerden kalan bir vahiy kalıntısı. Ama içine bir üstüne ne eklemişler? Kalıntılar, e eklemeler eklemişler. Tahrif etmişler. Bozmaya çalışmışlar. Bozmuşlar da. Ee, bu şekilde şu an onu okuyorlar. İçinde bu kitapların içinde sahih olan, doğru olan şeyler bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Ama içine katılmış olan, sonradan eklenmiş olan birçok ne var? Tahrif olunmuş e, bilgi var. Yani mesela şöyle diyor ilim ehli. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini haber veren, onun e, geleceğini ismiyle haber veren neler var? Ayetler var. Kitap Mukaddes'te, İncil'de mesela. Onun isminin Ahmet olduğu, nerede geleceği. Bununla alakalı ayetler var. Ancak ne yapmışlar? Bunları çıkarmışlar kitaplarından. Sonradan gelen insanlar bunları ne yapmamışlar? Yazmamışlar. Ee, ve birçok sonradan şeyler eklemişler. Putperestlikle alakalı, teslis dediğimiz yani e, Allah-u Teala'dan, İsa Aleyhisselam'ın onu, onu, onun oğluyla, oğluyla oğlu olduğuyla alakalı e, birçok şeyler e, eklemişler. Ama asıl itibariyle baktığınız zaman ehli kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini biliyordu. O sebeple biliyorsunuz şeyler Yahudiler Şam bölgesinde yaşıyordu. Şam bölgesi bizim Türkiye gibi iklime sahip, bitki yapısına sahip, hayat standartları aynı bizim Türkiye gibi olan bir top, bir yer, bir arazi. Bu adamlar Yahudiler kalkıp Şam bölgesini terk edip nereye gidiyorlar? Medine'ye gidiyorlar. Medine'ye geliyorlar bakın. Yani Şam'ı bırakmalarının, Şam bölgesini bırakmalarının sebebi ne? Peygamber. Peygamberin geleceğini bilmeleri. Peygamber nereye gelecek? Medine'ye gelecek. Medine'ye bildikler, geleceğini bildikleri için Şam gibi böyle iklimi güzel, havası güzel, coğrafyası güzel, toprağı verimli olan bir yeri bırakıp sadece hurma ağaçlarının olduğu, hurmanın bittiği bir sıcak toprağa geliyor Yahudiler. Sebep? Peygamber orada çıkacak. Hatta kendi içlerinden çıkacağını zannederek müşriklere karşı diyorlar ki bizim aramızdan bir peygamber gelecek. Bir peygamber çıkacak. Size ne olacağız? Üstün geleceğiz. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur edince, Allah-u Teala onu gönderince başlıyorlar. Özellikle Yahudiler. Tabi Hristiyanlar da aynı şekilde. inkar etmeye. Onların inkarı nedir arkadaşlar? İnat inkarı. Biliyorlar. Yani bir insana diyorsun ki bu nedir? Bu bardak. İçindeki ne? Su. Adam büyük ısrarlı hayır, bu diyor limonata. Görüyor su, ama niye limonata diyor? İnat. Bu adamla mücadele etmek, bu adama bir şey anlatmak çok zor. İşte Yahudiler de böyle bir millet. Allah Teala kitabında, Kur'an ı Kerim'de diyor ki: Ya alifoonahu, kema alifoonah, Onlar Peygamberi nasıl bilirler? Kendi çocuklarını bildikleri gibi bilirler. Yani bir insan Kendi çocuğunu nasıl tanıyıp biliyorsa, değil mi? Bakıyor çocuğuna. Yani şimdi çocuğunu başkasının çocuğuyla karıştıran insan olur mu? Sokakta oynarken. Olmaz. Değil mi? <gülüyor> i̇şte allah Teala da diyor ki, onlar Kendi çocuklarını tanıyıp bildikleri gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de tanıyıp bilirler. Ama iman ne yapmıyorlar? Etmiyorlar. İşte bizler ümmeti Muhammed olarak Ehli kitaba hiçbir şey sormamakla emrolunduk. İlim ehli diyor ki yani biz başlangıç itibarıyla gidip ehli kitaba bir şey soramayız. Ya sizin kitaplarda ne yazıyor? Şu kıyamet ile alakalı bir şeyler var mı? Bize bahsedin. bunun modası haline gelmiş değil mi? Bugün böyle entelektüel e, tarzda olduğunu söyleyen, o tarz takılmaya çalışan böyle İslami kimliğe sahip, yok gazeteci, yok medya. E, mensubu yok işte böyle entelektüel Müslümanım diyen birçok insan böyle e, kafelerde nargile çekerken birbirleriyle konuşurken böyle işte e, Tevrat'ta şöyle İncil'de şöyle e, burada böyle gibi böyle kendi aralarında ne yapıyorlar e, sohbetler ediyor hatta ağızlarına o kadar yapışmış ki o e, uslup Kur'an-ı Kerim'den bahsederken bile işte 43. surenin 128. ayeti gibi böyle yani bu Bizim İslam şeyinde yok, kültüründe böyle bir şey yok yani. 45. surenin 133. Ayet, Böyle bir şey yok. Nedir? Yani Nisa suresinin 123. ayetinde konuyla ilgili Allah sana şöyle buyurdu. Değil mi? Yani bizim şeyimiz bu. Tarzımız ee, İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim'i delil olarak getirmesi. Ayetler bu. Ama onlar o, artık moda olsun, gösteriş olsun, farklılık olsun, marjinallik olsun adıyla İncil'i, Tevrat'ı okuyor okuyor. Kur'an'ı da ne yapıyorlar? O şekilde böyle. ellerinde sigara. Böyle çeviriyorlar. Bu şekilde Kur'an'ı okuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere ehli kitaba bir şey sormamızı yasaklıyor. Peki neden yasak? Yani ehli kitaba dedik ki deminden onların elinde olan bugüne kadar gelen kitaplarda bile bazı şeyler var. Yani kalıntılar var. Hatta böyle bizim Ee, bize gelen vahiyde, kitapta, Kur'an'da ve sünnette olan bazı şeylere de ne yapıyor bu? Onların elinde olan bilgiler örtüşüyor. Yani bakıyorsunuz ki Musa aleyhisselamla alakalı mesela kıssalardan bahsediyor. Adem aleyhisselam meleklerin ona secde etmesinin emrolunması. Onlarda da var. Buna rağmen niye sormayacağız onlara? Çünkü bizim elimizde Allahü Teala'nın öyle bir vahyi var ki kitapların sonuncusu bu vahiy. Yani bu geldikten sonra Allahü Teala bunu Peygamberine, onun aracılığıyla biz ümmete, biz insanlara insanlığa indirdikten sonra artık bundan öncekilere gidip bir şeyler aramanın bir anlamı yok. Çünkü bu kitap Allahü Teala'nın bu mübarek kitabı, geçmiş kitapları ne yaptı? Nesketti, iptal etti. Artık onların hükmü ne değildir? Geçerli e, değildir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Ömer İbni Hattab'ın elinde ehli kitaptan bazı ayetlerin yazdığı, yani Kitap e, ehli kitaba gelen vahyin yazılı, yazılı olduğu bazı şeyler görüyor. Vesselam, sayfeler görüyor. Kimin elinde? Ömer İbni Hattab'ın elinde. Diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Size getirdiğim bu kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de şüpheniz mi var diyor. Aleyhisselatü vesselam, burada sert bir tepki veriyor Ömer i̇bn Hattab radiyallahu anh. Yani elindeki bu e, İncil'den, Tevrat'tan, Kitap Mukaddes'ten olan bu sayfelerde neyin nesi ey Ömer. Yani allah Teala'nın indirdiği ne var bir kitap var. Bu kitapta bizler için her bir örnek verilmiş. Bunda bir şüphen var. <gülüyor> Ardından diyor ki biha Size bembeyaz, tertemiz bir ne getirdim? Kitap getirdim. La tes'eluhum an şeyin. Sakın ha diyor ehli kitaba bir şey. Sormayın. Onlara gidip bir şey sormayın. Fe yukbirukum bi hakkin fetukezzibu bih. Niye sormayalım onlara? Diyor ki ola ki size verdikleri haber verdikleri şey haktır. Doğru bir şeyden haber veriyorlardır. Ama siz bunu Ne yaparsınız? Yalanlayabilirsiniz. Eğer yalanlarsanız ne yapmış olursunuz? Allah Teala'nın vahyini yalanlamış olursunuz. İlk tehlike bu. da diyor ki: "Ev bi batilin bi. Size batıl bir şey haber verirler. Ehli kitap yalan olan, batıl olan bir şey getirirler, naklederler. Siz bu yalan olan şeyi Allah'ın vahyi olarak kabul edersiniz. Bu da bir yanlış. Vallazi nefsi bi edihî. burada önemli olan husus. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيَّنْ Bakın ne diyor. لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيَّنْ Musa Aleyhisselam hay. Yani hayatta olsaydı. مَا وَسِعَهُ اِلَّا اَنْ يَتَّبِعَنِهِ Ancak ona ne düşerdi? Bana tabi olmak düşerdi. Yani Musa Aleyhisselam biliyorsunuz ulul azimden. Yani büyük peygamberlerdi. Peygamberimizin ümmetinden sonra en çok kendisine bağlı olan, iman eden ümmetinin olduğu bir peygamber Musa Aleyhisselam. Kıyamet günü Allah Resulü Aleyhisselam gör, gördüğü zaman bu kimin ümmeti diye böyle soruyor. Büyük bir kalabalık geliyor. Ki, zannediyor ki diyor ki, Aleyhisselam zannettim ki bu benim ümmetim. Kalabalık. <gülüyor> yani hatta Şeyhülislam Füseyin Ümteymi diyor ki İsrail olana gönderilen peygamberlerin sayısı, nebilerin sayısı bini buluyor. Bin, bine yakın yani. Çok peygamber göndermiş bir ümmet. Çünkü çok hatalar var. Ha, seferinde ne yapıyorlar? Namkulik yapıyor, hata ediyor. Bu peygamber bile Musa aleyhisselam bile bugün hayatta olsaydı bakın Musa aleyhisselam bile hayatta olsaydı ancak ona ne düşerdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak düşerdi. Bundan başka önünde bir seçenek bulamazdı. Yani ben peygamberim diyerek o ayrı bir peygamber Muhammed ayrı bir peygamber. Ben ayrı bir peygamberim diyerek Musa aleyhisselam kenara çekilemezdi. Yani aleyhissalatü vesselamın Sahih-i Müslim'de rivayet olan hadisi şerifte olduğu gibi ne diyor? Bu ümmetten yahut Yahudi ve Hristiyanlardan beni duyup da iman etmeyen nedir diyor? Ateştedir. Ama bugün öyle insanlar çıkmış ki kendilerini İslam ümmetine nispet ediyor Ama Allah Resulü'nün şeriatından Allah Resulü'nün dininden çıktıklarını yakine erdiklerini iddia edenler var. Diyorlar ki biz artık ne olduk? Öyle bir makama erdik ki, öyle bir noktaya geldik ki, artık biz ne oldu? Mükellefiyetten kalktık. Ya Musa aleyhisselam, peygamber, ulul azm, allah Teala'nın birçok mucize verdiği bir peygamber. Denizi aşırttı, Firavun'u aynı denizde boğdu. Bunun dışında birçok mucizeler verdiği bu peygamber, hayatta olsa, Yapacağı tek şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymak. O halde yani kimin haddine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden çıkmayı iddia etmek. Demek ki arkadaşlar bizim elimizde bulunan allah Teala'nın göndermiş olduğu bu kitap bizler için yeterli bir kitap. Bunu bırakıp da ehli kitaba gidip ne yapamayız? Soru soramayız. Yani bu artık bugün maalesef günün madası o haline gelmiş. İnsanlar dedi ki demin yani konuşurken e, birbirleriyle böyle televizyon kanallarında kafelerde, entelektüel ortamlarda işte Hristiyanlar da böyle söylüyor. Hristiyanların kitaplarında da bu var. Yehudilerde de böyle bir şey var. Onlara da bakmak lazım. Adam kitap yazmış. Tefsir yazmış. Tefsirde e, Diyanet tefsir yazmış. Ayetlerin tefsiriyle alakalı Hadisler getiriyor. Başka ayetler getiriyor. Ardından Tevrat İncil demiş. Yani, çok, yani bu çok e, tehlikeli bir husus. Yani insanlar bunlarla büyüyecekler. Ki bu kitaplar, Tevrat denilen bugün, İncil denilen kitaplar. Yani mesela Hz. İsa'dan sonra 600 yıl sonra, yani 600 yıl düşünün, daha uzun yıllar sonra yazılmış, yani arada büyük bir kopukluk olan, büyük bir zaman dilimi, Aradan geçmiş olan kitaplar, biliyorsunuz Barnaba İncili denilen bir İncil buldular. Bunu kabul etmiyorlar Hristiyanlar. Niye? Çünkü yani bu İncil diğerlerine nazaran daha ney böyle? Asla yakın. Asla yakın. Ve kabul ediyor. Yani biliyorlar ki Barnaba şu an ellerinde bulunan Matta, Yuhanna ve diğer İncil nuskalarına göre o da eski bir nuska. Hatta daha önce bir nuska. Olmasına rağmen kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü İçinde, şu an üzerinde bulundukları o şirk dinini inkar eden, aksini söyleyen neler var? Deliller var. Kabul etmiyorlar. Aynı şekilde zikrediliyor. Ördüğünde iki çoban hayvanlarını koyunlarını otlatırken mağarada buluyorlar. Bakıyorlar değişik bir şey yazıyor. Okuyamadıkları değişik bir alfabe. Götürüp satıyorlar. Ta ki Almanya'da bir müzeye kadar gidiyor. Onun üzerinden böyle nakiller yapılmaya başlanıyor. En son İsrail böyle baskı yaparak bu şeyi ne yapıyor? El yazmasını İsrail'e çekiyor, el koyuyor. Neden? Çünkü üzerinde bulundukları, şu an itikad ettikleri, inandıkları şeyleri alt üst edecek olan bilgiler var. Yani allah Teala'nın bize, biz İslam ümmetine bir lütfu ki, şu anda elimizde bulunan bu kitap öyle bir kitap ki, bunun koruması bize bırakılmamış. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ehli kitaba kitaplarını korumak onlara bırakılıyor. Yani muhafaza edilmesi onlara ait. Zaten beceremedikleri için de ne oluyor? Bakın bugün tahrif olmuş. Ama bizim bu kitabımızın koruması kime ait? Evet. İnna nahnu nezzelne zikra Zikri yani kitabı, Kur'an'ı biz indirdik. ve inna lehu lehâfizun onu koruyacak olanlar biziz izliyorlar allah yani tabi Allah-u Teala bunu bu kitabı nasıl korudu 1400 senedir yani böyle bir nesilden nesile bir e, çelikten demirden bir kasa mı icat edildi kilitli zincirli nesilden nesile denizin altında bırakılarak mı korundu yahut da dağın bir zirvesine çıkarılarak Orada bir yere bırakılarak nesilden nesile mi aktarıldı? Hayır. Bu kitabın korunmasının bir neyi var? Şekli var. allah Teala bu Kur'an'ı, bu kitabı ve bu kitabın, Erhamdülillah tefsiri olan, açıklaması olan sünneti neyle korudu? Neyle aktardı diğer nesillere? Kişilerin hafızalarıyla, ezberleriyle. Yani şu son 100 200 yıla kadar bu elektronik programlar, bilgisayarlar, şunlar bunlar çıkmadan önce... Değil mi? Kur'an en çok neyle korunuyordu? Hafızayla. Binlerce hafız var. Yani bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, hangi köyüne giderseniz gidin sorduğun zaman bu köyde hafız var mı? Türkiye'yi bir yerde bile ne oluyor? Diyor ki evet. Her köyde bir hafız vardır yani. Allah-u Teala işte bu, bu kitabı böyle koruyor. Yani mütevâtir, ravilerle bugüne kadar gelmiş bir kitap. Yani mütevâtir ne demek? Yalan söylemesi mümkün olmayan sayıca kalabalık olan insanlar topluluğunun diğer bir tabakaya, diğer bir topluluğa ne yapması, aktarması. Bu şekilde her bir nesil bir sonraki nesil aktarmış. Bugün bile Kur'an ezberleyin, icazet size icazet verecek. Bu Kur'an'ı 1200-1300 sene öncesine kadar götürecek icazetler var. Adam sana icazet veriyor. Hoca, senin aldığın bu icazet nereye dayanıyor? Aa 1000 sene öncesine. dayanabiliyor. <gülüyor> Hatta böyle bir şey anlatılır. Bir kıssa anlatılır. Zannedersem Mısır'da. Ki Mısır'da hafızlar çoktur. Ee, Orientalistler oryantalistler diyorlar ki ya biz yani bu Müslümanların okuduğu bu Kur'an'ı tahrif etmemiz lazım. Nasıl tahrif ederiz? Diyor ki bu Kur'an'ı biz basalım. Matbaa bizde. Basalım gemilerle bunu ne yapalım? Gönderelim. Gemilerle gönderelim. Basıyorlar Kur'an-ı Kerimleri, gemilerle mısra gönderiyorlar. Taşırken böyle kutuların içinden birkaç tane düşüyor. Çalışan işçi alıyor, bakıyor böyle bir açıyor sayfaları, bakıyor. Birkaç yerde yanlışı buluyor. Yani işçi ama hafız. Ve anlıyorlar ki, oryantalistler, biz ne yapamayız? Bu İslam ümmetini bu kitaptan koparamayız. Yani bu kitabı tahrif ederek onları bozamayız. Bu mümkün değil. Noktasına virgülüne, noktasına virgülüne, Bugünkü noktalama işaretleriyle bir de bakıldığı zaman ezbere bilen bu ümmetten milyonlarca insan var. Yani adam Mescid-i Nebevi'de oturmuş, yaşlı amca, hoca. Üç kişi aynı anda dinliyor. Ve o üç kişinin okuduğu yer ayrı. Bu Bakara suresinden okuyor, bu Nisa suresinden okuyor, bu e, amme cüzünü okuyor. üç aynı anda okuyor, yanlış yapanı aynı anda uyarıyor. Yani normalde insan üstü var Ama o kadar çok, küçüklükten beri e, bu hoca... Kur'an-ı Kerim'in haşır neşir olmuş ki üçünü, dördünü, beşini aynı anda dinleyebilecek durumda. Şu an bilgisayar gibi adamlar var. Ama diyorsun ki şu ayetin başını söylüyorsun اِذْ قَالَ mela iketi. Ayetin devamını getirmeye başlıyor. Ve sana o ayetin hangi surede ve kaçıncı ayet olduğunu dahi söylüyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'in bu kadar sağlam olduğunu gören batılılar oryantalistler, İslam düşmanları bu ümmeti nasıl bozacaklar? Nasıl e, dinlerinden uzaklaştırıp koparacaklar? Nereye yöneliyorlar? Sünnete yöneliyorlar. Tabi sünnete de direkt girmiyorlar. Yani sünnete direkt girseler, bu insanlar bunu kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yani inkar etmek, onun sözlerini hakkında ileri geri konuşmak, yani kabul edilir bir şey değil. Nereye yöneliyorlar? Ravilere. Diyorlar ki bizler ravileri düşürürsek, raviler hakkında şüphe atmaya başlarsak ne olur? Ebu Hurayr hakkında konuşuruz. İşte sahabeden başka bir ravinin hakkında konuşuruz. Sahabeden sonra gelen nesiller hakkında konuşuruz. Buhari'ye tahane ederiz. Muslim'e tahane ederiz. Hadislere bu şekilde ne yapmış oluruz? Bir e, şüphe giydirmiş, şüphe sokmuş oluruz. Hadislere şüphe sokunca bu sefer Ümmet neyle baş başa kalır? Kur'an'la baş başa kalır. Kur'an'la baş başa kalırsa da herkes istediği yere ne yapabilir bunu? Çekebilir. Bugünün olduğu gibi. Bugün hadis inkarcilerine bakın. Birisi öğlen namazını bir rekat kılıyor. Birisi beş kılarım diyor. Birisi diyor yani e, üç kılarım diyor. Nasıl tatmin olsam öyle kılarım diyor. Birisi diyor öyle birisi diyor. Din denen bir şey kalmıyor bakın. Yani böyle e, bugün tahrif olmuş Hristiyanların bile az da olsa bir disiplin halinde korudukları dinleri, bugün kendilerine maalci diyen, hadis inkarcıları diye bizim isimlendirdiğimiz insanlarda böyle bir disiplin kalmıyor. bakın Ve bu her geçen gün moda haline gelmiş durumda. Bizim memleketimiz özellikle Türkiye'de. insanlar böyle hadislere öyle saldırıyorlar ki, İmam Bukhari'ye öyle dil uzatıyorlar ki. Yani tabii insan bilmeyince yani hadis ilmini, hadis literatürünü, biz burada bazen zikrediyoruz, mürsel hadis diyoruz. Yani bu hadis inkarcısı adama sorsan desen ki Mürsel hadis nedir? Mürsel'den belki de çıkaracağı tek şey kara Mürsel'dir. <gülüyor> Demek ki arkadaşlar yani Allah-u Teala'nın bize indirmiş olduğu bu kitap bizler için yeterli. Ehli kitaba gidip bir şey sormanın bir anlamı yok. Bugün insanlar o kadar çok e, bu konuda ilerlemiş durumda var ki yani burçlar hakkında bile bakın olmayan aslı olmayan bir şey hakkında bile yok balık burcu yok at burcu ok burcu koş burcu insanlar her gün bunu takip eder hale gelmişler yani bakıyorsunuz milyonlarca insan hayatını buna bina ederek devam ediyor telefonlarda artık mesajlar geliyor paralı olarak burcunuzu öğrenmek ister misiniz burcunuzun işte ne diyorlar sonra gereklerini, burcunuza göre karar, yaşam vermenizi ister misiniz? Adam parayla sana burç satmaya çalışıyor. Allah hmm. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İmam Bukhari de burada zikrediyor. La tes'elu ehlel kitabı an şey. Ehli kitaba bir şey sormayın. Evet şimdi ilk rivayet diyor ki İmam Bukhari Kale Ebu'l Yemen Ebu'l Yemen dedi ki genelde İmam Bukhari bakın hadis literatüründe İmam Bukhari hadis rivayet ederken şeyhinden genelde diyor ki haddesena akbarana haddeseni akbarani bana haber verdi ki bana tahdis etti ki kale demez peki burada niye kale demiş alimler diyor ki yani şu sebeplerden dolayı olabilir ya diyorlar bu ebul Yemen hocası şeyhi şeyhinden bunu böyle hadis rivayet meclisinde almamıştır Yani bu rivayeti özel bir mecliste, müzakerede almıştır. Bazen alimler bir araya gelir, rivayetleri müzakere ederlermiş. O ondaki rivayetleri okuyor, bu bundaki rivayetleri okuyor. Birbirlerini ne yapıyorlar? Kontrol ediyorlar. Diyorlar ki bundan olabilir. Yani böyle Ebul Yemen oturup da böyle bir mecliste tahdis etmediyse, hadisi rivayet olarak nakletmediyse, İmam Bukhari ondan özel bir mecliste, hadis tekrarında aldıysa, Ondan dolayı böyle demiş olabilir. Diyorlar. İkinci bir e, sebep. Diyorlar ki buradaki rivayet mevkuf. Ne demek mevkuf? Sahabeden. Ondan dolayı İmam Bukhari burada Kale ebu Yemen demiştir diyorlar. Bakın hadisteki inceliğe bakın. Yani hadis ilmi batılı oryantalistlerin bile nedir oryantalist diyoruz kim bunlar? Orientalistler Batı'da eee İslam'ı çok iyi bir şekilde öğrenen, çok iyi bir şekilde okuyan, <gülüyor> anlayan ancak hedefleri, gayeleri İslam'ı bozmak olan, tahrif etmek olan, Müslümanları dinlerinden şüphe ettirmek olan insanlar. Buna oryantalizm deniyor. <gülüyor> Onların bile az açık kalıyordu. Ya bu yani zannediyorlar ki hadis ilmi böyle kulaktan kulağa oynanır ya mahalle arasında çocuklar. Böyle bir şey Hiçbir kriter olmayan, kuralı olmayan. Ama karşılarında böyle sapasağlam bir şey görüyorlar. Yani, yani bu nereden gireceğiz? Nereden başlayalım? Yok. Şimdi bakın İmam Bukhari, Kale derse ne kastediyor? Haddeseni derse ne kastediyor? Akbareni derse ne kastediyor? Bunların hepsi daha hadise geçmeden, hadise giden yolla neler var? Özel hadis sanatları var. Buna hadis usulü deniyor. Ebu'l-Yemen... Ebu'l-Yemen kimdir? Ebu'l-Yemen diyor ki Hakem İbn-U Nafi' Hakem i̇bn Nafi' Dedi ki Akbarana Şuayb Şuayb Ebu Hamza El-Himsi Hımıslı Bugün Suriye'de olan bir yer An Zuhri Diyor ki bana da Zuhri anlattı Zuhri meşhur Hadis alimi muhaddis Muhammed İbn-U Şihab Onun adı Muhammed i̇bn Şihab Diyor ki Akbarani Hümeyd İbn-U Abdirrahman İbn-U Bu da Abdurrahman İbni Af'ın sahabeden oğlu Hümeyt. Semi'a muaviyete yuhaddisu rahten min kureyş bil medine. Bu Hümeyt sahabe çocuğu. Muaviye radiyallahu anhuyu duyuyor. Nerede duyuyor? Medine'de. Muaviye radiyallahu hacca gelmiş. Normalde Şam'da yaşıyor biliyorsunuz. Mekke'den, medine, Medine'den. Çünkü Medine Şam yolu üzerinde. Eee Orada Kureyş'ten bir topluğa ne yapıyor? Konuşuyor. Muaviye radıyallahu anh. Zekere Ka'bel Ahbar. Biliyorsunuz Ka'b el Ahbar rivayetleri çokça olan bir ravi. Bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hayatta olan, akıl bali olan bir kimse. Ancak Aleyhisselatü Vesselam onu görmek ve ona iman etmek nasip olmuyor. Ka'b el Ahbar Ee, Hazreti Ömer zamanında. Ömer İbn-i zamanında iman etmiş bir kişi. Ee, Yemen asıllı Yahudilerden. Yemen asıllı Yahudilerden. Tabi Müslüman oluyor. Elhamdülillah. İslam'a hizmeti dokunuyor. Birçok rivayeti var. Ee, hadis alimleri ondan rivayetler almışlar. Tabi bu e, kişi, bu zat e, Yahudi asıllı olduğu için, bir de okumuş, bilmiş bir Yahudi olduğu için eski kitaplardan çok rivayeti var. Yani eski kitaplardan eski kitaplarda aktarılan haberlerden bizzat yani haber, haberdar. Biliyor, okuyor. Bunun birçok rivayetleri var. Diyor ki Muaviye imkanemin min astakîhâ ula'il muhaddisîn el an ehli kitâb. Diyor ki, Kâb. Kâb-ül Ahbar. Ehli kitaptan rivayet eden en doğru muhaddislerden bir muhaddistir diyor. Kaç. Ancak diyor, buna rağmen onun bu konuştuğu ehli kitaptan naklettiği rivayetlerde vakaya verdiği haberlerin vakaya, güncel olana ters düştüğünü gördüğümüz neler var rivayetler var diyor. Burada biliyorsunuz yalan deniyor. Ne demek yalan? Kezip realiteye aykırı, gerçeğe aykırı Eğer bir insan gerçeğe aykırı konuşursa kasten bu ne olur? Günah olur. Kast ederek. İftiraya kadar gider. Abi insan kendine geldiği şekliyle onu aktarırsa buradaki sorumluluğu bilerek, taammut ederek yapan kimsenin sorumluluğu gibi değildir. Tabii ki abi, yani ehli kitaptan nakledilen e, rivayetler biliyorsunuz bir geçmişle alakalı olanlar var. Adem aleyhisselama melekler emredildi secde etmesi Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan çıkması, e, e, Firavun'dan kurtulması, bu gibi rivayetlerde geçmişle alakalı rivayetler var. Bizim kitabımızda uyanlara bakılır, e, alınır, kabul edilir. Bir de bu kitaplarda gelecekle alakalı rivayetler var. Kıyamet alametleri deniyor, gelecekle alakalı bazı şeyler söyleniyor. Bunlara ne yapmak lazım? Temkinli yaklaşmak lazım. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi soru sormamak lazım. Ehli kitaba soru sormamak lazım. İşte Muavi radiyallahu anhu diyor ki böyle ki Ka'b el-Ahbar Rivayet bakımından en sadık olan Ravilerden olmasına rağmen Onun diyor Gerçeğe aykırı rivayetler aktardığını Ne yaptık? Gördük Gerçeğe aykırı rivayetler aktardığını Gördük Burada Ve in kunna ma'a zhalike Leneblu aleyhil kezib Buradaki aleyhi onun ifadesini Ka'b ibn al-Ahbar zamiri Ona döndürenler de var Kitaba döndürenler de var Yani o kitabın, yani Tevratın, İncil'in, Ehli Kitabın elinde bulunan kitapların vakaya ters rivayetlerinin olduğunu gördük diye bu zamiri tevcih edenler de var. İki türlü manası var o zaman. Ya zamir kâb el dönüyor, ya da kime dönüyor? Kitap Mukaddes'e dönüyor. Şu anda onların elinde bulunan kitaba dönüyor. Ee, tabii peki biz Ehli Kitaba gidip sormayacağız, soru sormayacağız. Ehli Kitaptan bize bir haber gelirse ne yapacağız? Ehl-i kitaptan bir şey geldi bize. Konumumuz ne olacak? İlim ehli bu konuda yani üç farklı görüşe ayrı, ayr, ayr, ayrılmış. Bir grup diyor ki e, yani Ehl-i kitaptan ne gelirse gelsin hepsini inkar ederiz. Hatta böyle Ehl-i kitaptan her gelen şeyin batıl olduğunu ifade etmek için bazıları şöyle bir aşırı söz söylüyor. Diyor ki hani onlara ait olan bir kitap gelse bize diyor onunla o kitabın kağıtlarıyla tariflenilebilir diyor. İbni Hazm diyor. Yani bunu neden söylüyor? Yani o gelen Ehli kitaptan gelen sözler O kitapta yazılan o kağıtlar Allah'ın kelamı değildir Bunu kastetmeye çalışıyor Tabii bu aşırı bir görüş İkinci görüş Diyorlar ki Çoğu azı çoğu hariç Ehli kitaptan her geleni kabul ederiz Az, Azı hariç Ehli kitaptan gelen Her şeyi kabul ederiz Bu da aşırı bir görüş Orta görüş nedir? Onların bize getirdiği haberler var. Bizim kitabımızda, dinimizde varsa bu haberler ne yaparız onları? Kabul ederiz. Bizim kitabımıza, dinimize aykırı olan şeyleri getiriyorlarsa ne yaparız? Red ederiz. Bizim kitabımızın sükût ettiği yani bize bir şey söylüyorlar. Bizim kitabımızda, dinimizde, sünnette bununla alakalı bir şey bulamıyoruz. Bizim dinimiz sükût etmiş. Biz ne yaparız? Biz de sükût ederiz. Yani ehli kitaptan gelecek olan haberlere ne yapacağız? Bu şekilde. yaklaşacağız. Tabi İslam ümmetinde İsrailiyat denen bir şey yayılmış. Ne o İsrailiyat? İşte İsrailoğullarının zamanından gelen nakiller. Bir sürü nakiller var. Bakılır. Eğer o İsrailiyat denilen şeylerde dinimizin onayladığı bir olay varsa, dinimize ters düşmeyen, onu onayladığı bir olay varsa, bu ne yapılabilir? Şevahit babından, konuyu destekleme babından, geçmiş ümmetlerden de delil getirme babından zikredilebilir. Ama olay tamamen bizim dinimize tersse, aykırıysa, dinimiz bu şeyi tamamen yalanladıysa, yasakladıysa, o o zaman ne yapılmaz? Bu İsrailiyat e, kabul edilmez. E, diğer rivayete gelelim. Diyor ki İmam Bukhari haddeseni. Her zaman olduğu gibi İmam Bukhari diyor ki haddeseni. Demek haddeseni. Bana rivayet yoluyla tahdis etti, haber verdi. Kim? Kim? Muhammed i̇bn Beşar Beşşar qale Osman İbn-i Omar qale Ali İbn-i Mübarek an Yahya İbn-i Ebi Kesir Yahya İbn-i Ebi Kesir Yahya İbn-i Ebi Kesir tabiinin büyüklerinden tabiinden büyük bir alim Yahya İbn-i Kesir Rahimahullah'ın böyle çok mübarek sünnete bağlılıkla alakalı bidattan sakınmayla alakalı çok böyle güzel sözleri var an Ebi Seleme an Ebi Hurayra Diyor ki Ebu Hureyra Kale kane ehlul kitab yakraunettevrat bil ibraniye ve yufessirunaha bil arabiyyeti li ehlil islam Medine'de az önce ifade ettik dersin başında Şam bölgesini bırakıp o güzelim diyarı bırakıp Medine'ye gelen sıcağa gelen kurak topraklara gelen Yahudiler Medine'de ne yapıyorlardı diyor ki Ebu Hureyra Tevrat'ı İbranice okur Arapça tercüme ederlerdi Tevrat'ı okuyorlar İbranice Oradaki Müslümanlara ne yapıyorlar? Arapçaya tercüme ediyorlar. Feqale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aleyhissalatu vesselam Müslümanlara la tusaddiqu ehlel kitab. Ehli kitabı <ne> yapmayın, doğrulamayın. Ve la tukezibuhu. Yalanlamayın anlamayın da. Yani yalanlamayın derken size bir şey haber getiriyorlar. Sizin bununla alakalı dininizde bunu nehyeden, bunun aykırı olan bir şey yok. Bunları ne tasdikleyin ne doğrulayın. Sükürt edin yani. Kulü amenna billah. Söyleyeceğiniz söz şu olsun. Biz Allah'a iman ettik. Ve ma unzile ileyna. Bize indirilene iman ettik. Ve ma unzile ileykum. Sizlere de indirilen. Yani sizlerin peygamberlerinize indirilen o gerçek tahrif olmamış kitaplara da ne yaptık? İman ettik değil. Bunun dışında artık ehli kitapla konuşmayın. Diğer rivayete gelelim. Az önce zaten hatırlarsanız Ömer İbni Hattab'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında geçmiş ümmetlere gelen sahifelerle geldiğini gördüğünde Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer İbni Hattab'a kızdığını naklettik. Bu baptaki son hadis. <gülüyor> Diyor ki İmam Bukhari Haddesena Musa İbn İsmail Kale haddesena İbrahim Kale haddesena Akbarana İbni Şihab An Ubeydillah Abdillah, en i̇bn Abbas İbn Abbas radiyallahu anhuma kale keyfe teselune kitab an şeyin ve kitabukum lezi unzile ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahdes Abdullah ibn Abbas diyor ki sizin peygamberinize yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitap en son kitap olmasına rağmen vahiy olarak en yeni kitap olmasına rağmen nasıl olur da ehli kitaba gidip soru sorarsınız diyor Şimdi allah Teala'nın kelam sıfatı var biliyorsunuz. Konuşma sıfatı değil mi? Allahu Teala'nın Mekke'de konuşarak vahyettiği, indirdiği vahiyle Medine'deki indirdiği vahiye baktığınız zaman birisi diğerine göre ne? Daha yeni. Değil mi? Birisi diğerine göre daha yeni. Bir olay oluyor. Kadın geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama soru soruyor. Kocası ona demiş ki sen artık bana babamın Annemin sırtı gibisin. Annemin sırtı gibisin. Yani artık annem gibisin. Senden hoşlanmıyorum. Senden yatmayacağım anlamında bir söz söylüyor. Bunun üzerine Allah Teala hemen konuşuyor. Ayet indiriyor. Şimdi bu söz Allah Teala'nın buradaki konuşması Bedir savaşında meleklerin geleceğini müjdelemesiyle alakalı konuşmasına göre daha ney? Yeni. Evet, Allah Teala asıl itibarıyla kelam sıfatına biz bunu akide derslerinde almıştık. ezelden beri sahip. O sıfat onda var ezelden beri. Ama Allah Teala gerektiğinde, dilediğinde, dilediğinde ne yapabilir? Konuşabilir. Allah Teala dilediğinde konuşabilir. Tabii Allah Teala'nın kelam sıfatını kelam sıfatını böyle basit, komik ee, sebeplerle inkar eden insanlar var. Diyorlar ki Allah Teala yani nasıl olur ki konuşsun? Yani konuşmak deyince diyorlar. E, ne olması lazım? Gırtlak olması lazım, ses telleri olması lazım. E, diş olması lazım, dil olması lazım. Böyle çürük e, şeylere tutunarak Allah Teala'nın sıfatını inkar ediyorlar. Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İza zalzilel ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha. E kalel insanu ma Ardından yevme idin tuhaddisu ahbaraha. Namak yevme idin tuhaddisu ahbaraha. O gün yer ne yapacak? Haber verecek. Konuşacak yani. Şimdi allah Teala yerin konuşmasından bahsediyor. Yerin dili var mı? Yerin ses telleri var mı? Ki bu yer mahluk. Yani allah Teala dilerse yeri gırtlaksız, boğazsız, telsiz, ses telsiz konuşturabiliyor. Kıyamet günü allah Teala insanların derilerini konuşturacak. Delilerini konuşacak. Deliler yani delilerin dili mi olacak? Dişi mi olacak? Ses telleri mi olacak? Hayır. Allah-u Teala dileyecek ve konuşacaklar. Demek ki mahlukun, yani mahluk olan bir şeyin e, dilsiz, ses tellsiz, dişsiz, boğazsız konuşması ne kadar mümkünse Allah-u Teala'nın da konuşması dendiğinde bunlara gerek olmadan konuşması bir o kadar mümkündür. Yani kelam sıfatını anlayabilmek için hemen mahlukata, insana yönelip insandaki konuşma budur. O halde Allah-u Teala'nın konuşma sıfatı yoktur diye inkar etmenin hiçbir yeri yok. Allah-u Teala kendine layık bir şekilde şu an bizim keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde konuşma sıfatı vardır. Ezelden beri bu sıfatla muttasıftır. Bu sıfatı vardır. Ama dilediği zaman allah Teala her an ne yapabilir? Konuşa bilir. İşte diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu an Peygamberinize indirilen bu kitap bu kadar yeniyken Tevrat'a göre, İncil'e göre. Nasıl oluyor da gidip ehli kitaba soru soruyorsunuz. Tekraûnehu mahdan lem yuşeb. Bu okuduğunuz kitap diyor, yani taptaze. İçine hiçbir şey katılmamış. İçine hiçbir ekleme yapılmamış bir kitap. Tevrat, İncil az önce bahsettik. Yani her gelen bir şey ne yapmış? Koymuş. Çünkü Allah-u Allah'ın kitabında buyurduğu üzere ehl kitap, kendilerine yendirilen kitapları korumakla mükellef edilir. Onlar ne oldu? Korumakla sorumlu oldular kitaplarını. Ama bizim kitabımızda böyle bir şey yok. اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا زِكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Zikri biz indirdik ve biz onu koruyacağız, hafıza, muhafaza edeceğiz. وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللّٰهِ وَغَيَّرُوا Diyor ki Allah Resul-ü Aleyhisselam bizlere haber vermedi mi? Sizlere haber vermedi mi ehli kitap? <gülüyor> Kitaplarını değiştirdiler, tahrif ettiler. Ve كتبوا بأيديهم الكتاب. Kendi elleriyle ne yaptılar? Yazdılar. Kendi elleriyle yazıyorlar. Ve qalu huwa min Dediler ki sonradan kendi elleriyle yazdıkları bu ayetlerle ilgili "Huwa <gülüyor> min Bunlar Allah'ın indindendir. Allah'ın katındandır dediler. Niye bunu yaptılar? Li esteru bi hisemenen kalila. Bununla az bir para kazanmak için. Maddi bir menfaat için bunu yaptılar. La inhaakum ma ja'akum min el-ilmi an mes'alatihim. La wallahi ma ra'ayna minhum reculen yas'alukum an el-ladhi Diyor ki Abdullah ibn Abbas radiyallahu yani onlara sormayın. Onlardan bir kimse de kalkıp zaten size gelip sormuyor. Yani ehli kitap gelip size soruyor mu? Sormuyor. Siz de yapmayın? Onlara kalkıp gidip bir şey sormayın. Zira sizlerin elinizde bulunan kitap nedir? Ee, onların kitaplarına göre daha e, yenidir ve bu kitap Allah tarafından korunmuş bir kitaptır. Tabi İmam Bukhari Rahim'e bu hadisleri burada niye zikretti? Bizim ana konumuz neydi? <gülüyor> Kitab-ül İhtisam bil -kitab kitap ve Sünne. Kitap ve sünnete ne yapmak? Bağlanmak, sarılmak. Pazartesi günü derste de ifade ettik. allah Teala sizlere birine geldi diyor? Mev'izah. Ne demek mev'izah? Öğüt. Size öğüt geldi diyor allah Teala. Nedir bu öğüt? Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim bırakıp Tevrat okumanın, İncil okumanın hiçbir anlamı yok. Yahut tarikat, tasavvuf e, erbabının okuduğu menkıbe kitapları var. Uyduruk uyduruk şeyler. Bunları böyle güya kalplerini yumuşatmak için okuyor insanlar. Akla... Ee, yani aklın almayacağı sapıklıklar var bu kitapların içinde. Bazen burada yeri gelince bahsediyoruz, anlatıyoruz. Sizler bile duyduğunuz zaman ne oluyorsunuz? Şaşırıyorsunuz. Yani Öyle sapık şeyler anlatıyorlar ki geçen bir tanesi işte bahsediyor. İşte diyor ki camisinde diyor bir kadıncağız Efendi Hazretlerine geldi. Dedi ki sana bir şey söyleyebilir miyim ey Efendi? Tabi diyor, anlatan, olay anlatan hoca. Kadının diyor böyle sana bir şey söyleyebilirim Söyleyebilir miyim demesi diyor, hoş bir şey değil hoca, hoca efendiye, şeyh efendiye. Niye? Çünkü zaten diyor, şeyh efendi onun ne diyeceğini biliyor. Aynen böyle söylüyor. Sesli kayıt. Hatta diyor kadının vücudundaki kaç tane ben var onu dahi biliyor diyor. Bu son günlerde çok duyar oldum. Ayrı ayrı kişilerden. Özellikle bu kıssalardan, hikayelerden etkilenen kadınlar var. Ee, şeyhlerinin ...kendilerini gördüğünü, vücudundaki benlerinin sayısını bildiğini zannediyorlar, saflar. Ee, kadınlar biraz daha erkeklere göre ne oluyor? Saf oluyor. Erkeklerde biraz daha böyle sokak tabiriyle çakallık daha çok. Yani önce bakıyorlar kendilerini inandırmaya çalışıyorlar ama inanmasa da inanmış gibi gözüküyor. O böyle psikolojisini bozmadan yaşıyor ama kadınlar öyle değil. Yani o bir, iki, üç değil binlerce kadın var, saf kadın. İnanıyor ki şeyhi, onun vücudundaki benleri biliyor. Neresinde ben var onu biliyor. Bunu düşüne düşüne aklını bozan, psikolojisini bozan birçok insan var, birçok kadın var. Sebebi ne? Yani bu neden böyle oldu? Kur'an ve sünnet bırakıldı. Öğüt almak için gittiler, menkıbeleri okudular, hikayeleri okudular. Ortaya bu hastalıklar çıktı. İşte İmam Bukhari diyor ki, Rahimahullah Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sarılı. Güzel Rabbim bizleri Yüce, Yüce Allah'ın kitabına, kendi kitabına ve peygamberin sünnetine sarılan kullarından eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا <تصفيق> اله الا انت استغفرك